ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyyem. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin 238. ayeti kerimesinde kaldık. Ki geçtiğimiz hafta takriben 9 ya da 10 ayeti kapsayan boşanma yani talak bahsiyle alakalı olan ayetleri işlemiştik. Tabi biz talak yani boşanmanın fıkhi tafsilatına girmek yerine geçtiğimiz hafta hatırlayın dostlar, Huzurlu bir ailenin formülü üzerinde durmuştuk. Malum şu yaşadığımız dönemlerde boşanma oranları neredeyse evlenme oranlarıyla eşdeğerde. Ve bu mutsuzluğun nedenselleri üzerinde durmaya çalışmıştık. Ve hatta elhamdülillah bununla alakalı köklü bir çözüm ortaya koymuştuk. Demiştik ki hatırlatmak adına söylüyorum dostlar. Huzurlu mutlu bir ailenin temeli ancak... Eşler arasındaki saadet anlayışında mutabakat sağlanmasıyla mümkündür dedik. Eşler arasında mutluluk anlayışındaki farklılık şüphesiz mutsuzluğu doğuracaktır demiştik. Hatırlayınız lütfen. Şimdi ise Bakara suresi 238. ayeti kerimede 238 ve 39 namazla alakalı ayetler. Şimdi inşallah ben ayeti tilavet edeceğim dostlar. Mealini verdikten sonra namaz ahkamına dair bazı şeyleri sizlerle konuşmak istiyorum inşallah. Şimdiye kadar namazla alakalı birçok ayet kerime geçti hocam. Şimdiye kadar niye ele almadık diye soracak olursanız son dönemlerde özellikle namaz kılmakla alakalı, namaz ahkamını ve farizasını yerine getirmekle alakalı Türkiye'de geneli için söylüyorum oranlar itibariyle bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. İstatistiki bilgiler, rakamsal açıdan söylüyorum. Gündeme getirmekte, hatırlatmakta fayda vardır. kasıyla inşallah bugün namazla alakalı bazı şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Ayet-i Kerime'yi bir tilavet edelim inşallah. Ardından mealini verelim. Sonra da sohbetimize başlayalım. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara suresi 238. ayeti kerimede. Sağolubillah. Hafizu alassalavati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin 209'u okuyorum inşallah nasbillah. Fe in khiftum farijalan aw rukbanan fe iza emintum fezkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namazlarınızı kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binmiş olarak kılın. Güven Duyduğunuzda sizi, siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onun namazlarını kılın. Onu anın. Şimdi bu iki ayet-i kerime mealini verdim inşallah. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde bazı şeyleri konuşmak istiyorum dostlar. Şimdi orta namazla alakalı çok farklı rivayetler mevcut. Bakınız tefsir kitaplarına müracaat ediniz. Göreceksiniz ki orta namazla alakalı birçok e, varyantta rivayetler vardır. Kimisi orta namaza sabah namazı derken, kimisi öğle namazı, kimisi ikindi namazı ve bütün yönleriyle ne yapmışlardır? Orta namaza bir rivayet, bir yorum getirmişlerdir. Ama ben inşallah bunun tafsilatına girmek istemiyorum. Yani müracaat ederseniz bu konuyla alakalı tafsilatı fıkıh kitaplarında bulabilirsiniz. Ama orta namazla alakalı olarak e, müfessirlerinin kahir ekseriyetinin, fukahanın kahir ekseriyetinin görüşü Orta, orta namazın ikindi namazı olarak kastedilmiş olmasıdır. Böyle yorumlarlar. Hatta bir hadisten hareketle bunu çok güçlü bir delil olarak sunarlar ki o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hende gazvasında söylemiş olduğu şu sözleridir. Allah onların evlerini ateşle doldursun. Onlar bizi orta namazdan alıkoymuşlardır. Ki sahabeler bu hadisi zikrederlerken o orta namazdan kastettiği zaman diliminin ikindi namazı olduğunu söylerler. Dediğim gibi dostlar biz inşallah rahman bu orta namazla alakalı fıkhi tafsilata girmiyoruz. İnşallah ben namaz ahkamı ile alakalı olarak dedim ya önemsiyoruz. Çocuklarınızla alakalı çok önemli bir konu namaz. Gençlikle alakalı çok ciddi bir konu namaz. Namaz ahkamını müstakil olarak işleyeceğiz inşallah. Konuşacağız birazdan. Ama ona geçmeden evvel bu ayeti etüt ederken paylaşmak gereksinimi duyduğum bir hususu inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir o dostlar? Şimdi Türkiye genelinde %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. %99'u Müslüman olan bir ülkede müdavim olarak söylüyorum, altını çiziyorum. Müdavim olarak 5 vakit namazını kılanların oranı 50 bile bulmuyor. Subhanallah. Çok ilginç bir rakam. Ve bu rakamın aslında daha da acı yönlerini birazdan sizlerle konuşacağım. Dediğim gibi düşünün Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Vallahi aslında çok basit söylüyoruz ama hakikaten altında ezilebilecek bir ifade söylüyorum. Çünkü ben sızlanıyorum. Beni acıtıyor şu ifade. %99'u Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslümanmış, teslim olmuş bunu söylüyoruz, bunu gündeme getiriyoruz, bunu deklare ediyoruz başka bir ifadeyle. Ama gelin görün ki dostlar Müslüman olduğumuzu söylememize rağmen Allah'a teslim olduğumuzu iddia ediyor olmamıza rağmen Allah'ın emirlerinden ki en meşhur farzlarından bilinenlerinden olmasına rağmen namazda yüzde elliyi bulmuyor oran. Şimdi, asıl benim dikkat, dikkatlerinizi çekmek istediğim nokta şurası. Maalesef bir de şöyle bir hakikat var dostlar. Bizler, şimdi namaz, bu toplum açısından konuşuyorum dostlar. İnşallah siz de benimle birlikte bu, bu konuyu tefekkür edin lütfen. Namaz, şu yaşadığımız Türkiye toplumunda bilinen en meşhur farzlardandır. Doğru mu? Doğru. En küçüğümüzden en büyüğümüze namazın gerekliliğini biliriz. Doğru mu kardeşler? Farz olduğunu biliriz. Bu konuyla alakalı mükellef olduğumuz andan itibaren sorumlu olduğumuzu biliriz. Yani kısacası örnek veriyorum. Talakla alakalı, nikahla alakalı ne bileyim başka farzlarla alakalı bir cehaleti olmakla birlikte namazla olmadığını görebiliriz. Dolayısıyla ben bunu bizim anlayacağımız ifadeyle söylüyorum. Namaz Bizim yaşadığımız toplumda meşhur farzlardandır. Ama esas sıkıntı ne biliyor musunuz dostlar? Bu gecenin en güçlü azı ve dersi olarak söylüyorum. Biz maalesef farzlar tırnak içerisinde şer'i hükümler arasında bir ayırdım yapar olduk. Dediğim gibi namaz kılmanın oranı düşük. Ama o namaz kılanları da incelediğimiz ve etüt ettiğimiz zaman... Allah azza ve celle'nin kendilerine yüklediği diğer farzlarda kusurat gösterdiklerini, tembellik gösterdiklerini kolaylıkla müşahede edebiliriz. Katılıyor musunuz kardeşler? Eyvallah. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz maalesef fush üzülerek ifade ediyorum. Namaza verdiğimiz önemi Allah azza ve celle'nin bizler için yüklediği herhangi başka bir sorumluluğa vermiyoruz. Ona o kadar ehemmiyet göstermiyoruz. Bunun Türkçe ifadesi şu. Biz maalesef bugün Allah Azza ve Celle'nin kulların fiilleriyle alakalı tayin etmiş olduğu hükümlerde ayırdıma gidiyoruz. Bunun daha kolay anlaşılabilmesi için çok basit bir örnek vereyim inşallah. Mevzu daha da iyi anlaşılsın. Ha bunu mu demek istediniz? Diyeceksiniz inşallah. Bakınız. Bakınız. Ben nice insanlar gördüm dostlar, nice özellikle bayanlar için söylüyorum. Çantasında başörtüsünü gezdirip de gördüğümü söylüyorum. Ben bunu bir hikaye kitabından ne bileyim yahut da bir filmde senaryoda filan seyretmedim. Gördüğümü söylüyorum. Bu kardeşiniz şahit. Çantasında başörtüsü gezdirip de namaz vakti girdiğinde namazını eda eden çok bayan gördüm. Hiç yıllardır da geçirmediğini iddia ediyor. Elhamdülillah diyor yıllardır namaz mı geçirmiyor? Subhanallah. Neyi anlatmaya çalıştığım daha yanlışılmıştır umarım. Bu bacımız, bu kardeşimiz çantasında başörtüsünü taşıyor olması namaz emrini yerine getirmek içindir. Doğru mu dostlar? Peki sana Allah Azza ve celle kamusal alana çıktığın vakit başörtüyü örtmeyi farz kılmadı mı? Onu Allah Azze ve Celle'nin bir emri olarak nefsinde telakki ediyorsun da başörtüsünü Allah'ın emri olarak telakki etmiyor musun? Kabul etmiyor musun? Sana Allah Azze ve Celle namazı farz kılmış. Başörtüsünden seni istisna mı kılmış? Ha? Söyleyin Allah aşkına. Dediğim gibi namaz kılma oranımız her ne kadar yüzde elliyi bulmasa da kılanlarımızın arasında maalesef şer'i hükümler arasında da bir ayrıma gittiğimiz üzücü bir hakikat mi? Evet. Az önce verdiğim örnek bunu çok iyi anlatıyor diye ümit ediyorum. Düşünün ya Allah emretti diye hiç vaktini sektirmeden, kazaya bırakmadan namazını eda ederken "Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah."dan sonra Allah sanki onu müstesna kılmışçasına Allah Azza ve Celle'nin emrinden yüz çevirebiliyor. Çıkarıyor başörtüyü çantasına kaldırıyor. Sana şer'i hükümler arasında ayırdım yapma selahiyetini kim tanıdı? Kim? Dolayısıyla ben dostlar namaz ahkamı ve emrinin üzerinden böyle bir handikapımızın olduğunu dikkatlerinize sunmak istedim. Ve ümit ediyorum söylediklerime katılıyorsunuzdur dostlar. Şimdi yani öyle ki hakikaten çok e, ucubime gidiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir farzına hassasiyet gösterirken diğerinde sanki o değilmişcesine subhanallah. Şimdi ben bunu bizim haç tabiriyle ifade edeceğim inşallah... Allah Azza ve Celle'nin emirlerinden bazı kesimlerine ve bazı kısımlarına lebbeyk derken, lebbeyk derken bazılarını ise tamamen kulak asmaktır bunun Türkçesi. Namaz ibadetine lebbeyk, Allahümme lebbeyk, emret ya Rabbi. Senin emrin olduğu için huzuruna duruyorum diyorsun ama öbür tarafta başörtüsüyle alakalı düzenlemesine lebbeyk demiyorsun. Şerii hükümler arasında sana böyle bir ayırdım yapma hakkını kim verdi Allah aşkına? Söyler misin? Maalesef. Ben şöyle ifade ediyorum. Daha dakik bir ifadeyle. Bir taraftan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken, bir taraftan da fersah fersah Allah Azza ve Celle'nin rızasından uzaklaşıyoruz. Cehaleten ya da cehaleten olmayarak. Doğru mu kardeşler? Maalesef. Daha iyi anlaşılsın diye yakın zamanda geride bıraktığımız Kurban Bayramı ile ilgili bir örnek vereyim. Ne anlatmak istediğim, muradım anlaşılsın. Yani şerih hükümler arasında ayırdım yaptığımızın bir hastalık olduğu anlaşılsın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Yine yaşadığım ve etüt ettiğim Kurban Bayramı sırasında hemen paylaşıyorum bir hadise. Kurban nedir dostlar? Bizler kurbanı Allah Azze ve Celle bizden talep ettiği için, tabi mezhepsel farklılıklar var, vaciptir, sünnettir ama en nihayetinde sonuç itibariyle biz kurbanı Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için kesiyoruz. Doğru mu kardeşim? Adı üstünde karabe yani kurban, yaklaşma eylemi ve eğilimi demektir. Yaptığımız bu fiille Allah'a yaklaşmayı murat ederiz, kastederiz Kurbanı bunun için keseriz. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı amaçlarız kurban keserek yaklaşmayı murat ederiz Allah Azza ve Celle'ye onun için kesiyoruz ne etinden ne de başkasından faydalanmak kastıyla değil asıl kasıp Allah'a yakın olmaktır peki hemen soruyorum hiç dikkatlerinizi çekti mi ne bileyim sosyal medyada olsun haber portallarında olsun ya da billboardlarda olsun reklamlarda olsun Allah'a yaklaşmak kastıyla kurban kesmeye tevessül eden bir kardeşimizin aynı zamanda kurban kredisi çektiğine şahit oluyoruz. Lavak var. Hikaye değil ha. Var. Kurban kredisi Müslümanlara sanki hizmetçesine sunulmuyor mu? Sunulmuyor. Benim kardeşimde ne yapıyor Ahmet abim, Mehmet abim, canım abim. Gidiyor ben Allah Azza ve Celle'ye yaklaşmam lazım diyor. Şer'i bir hükmü yerine getirmeyi amaçlıyor. Abi izim benim. Gidiyor. Allah Azza ve Celle'nin rızasını murat ettiği için Allah Azza ve Celle'nin hükmünden fersah fersah uzaklaşıyor haberi yok. Ben mübarek Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak adına bu alana Allah Azza ve Celle'ye lebbek diyorsun da Öbür tarafta Allah azza ve celle'nin bu konuyla alakalı ve ilişkin olan hükmüne niye lebbeyk demiyorsun? Niye Allah azza ve celle'ye kulak vermiyorsun? Allah azza ve celle'nin rızasını kazanacağım derken Allah azza ve celle'nin gazabına müstahak oluyorsun, haberin yok. Her şeyden ötesini söyleyeyim mi dostlar? Sana, size, bize böyle yapanlara şer'i hükümler arasında ayırdım yapma hakkını kim verdi ya orada Allah Azza ve Celle'ye eyvallah burada ise hayır işte namazın üzerinden bunu anlatmaya çalıştım bugün namaza hepimiz kılmasak da saygı duyuyoruz doğru mu kılmaz namaz kılan var ise sessiz konuşur saygısından ama Allah'a saygısı yoktur kılmaz böyle yani Ama namaz Allah'ın farzlarından farz mıdır? Evet. Peki diğer, şimdi zikretme haceti hissetmiyorum. Birçok farz vardır. O farzlar Allah'ın bizlere yüklemiş olduğu farzlar değiller midir? Bilakis evet. Öyleyse bunların arasında ayırdım yapmak gibi bir selahiyetimiz ve yetkümüz söz konusu değil. Meramımı daha iyi anlatmak adına bir örnek vereyim mi dostlar? Bakınız. Biz eğer ki Allah Azza ve celle'nin Rızasını kazanmayı amaçladıysak Allah'ın kadabını kazanmamalıyız. İkisi aynı anda olmaz. Gece ile gündüz gibidir. Müslüman ise hepsinden mesuldür. Namazdan mesul olan Müslüman Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmakla da mesuldür. Namazı eda etmekle mükellef olan bir bayan libasını ve başörtüsünü takmakla mesuldür. Kimse bunun arasını ayıramaz. Eğer Allah'ın rızasına kastettiysen Allah'ın gazabına kastedemezsin. İkisi aynı anda olmaz. Geceyle gündüz gibidir. Akla kara gibidir. Kim ya bize böyle bir yetki. Vallahi karşılaştığımda bir örnek paylaşacağım dostlar. Çok ilgimi çekti. Örnek olsun diye, teşbih olsun diye. Devir asr-ı saadet ama örneğin öznesi Velid bin Mughira ve müşrikler. Tuhaf değil mi? Alıştınız tabi kardeşinizden sahabe dinlemeye. Ama bu da bir örnek. Darun Nedve'de karar alınır. Bildiğiniz üzere müşrikler içinde Kabe ehemmiyetlidir. Onlar içinde kutsaldır. Bir kutsiyet ifade eder. Kabe. Allah Azze ve Celle'nin beyti. Orada latları vardır, uzzaları vardır, menatları vardır, ibadetlerini yaparlar idi. Yine böyle İslam'ın orada Mekke'yi fethetmeden önceki dönemde, Velid bin Mughir'e ondan alıntı yapıyoruz ki İbn-i Hişam'dır bunun ravisi. Darun Nedve'de karar alınırdı zaman zaman Allah Azze ve Celle'nin beytini Kabe'yi onarmak için tadilattan geçirmek için dikkat edin bir taraftan Allah'ın rızası kastedilirken bir taraftan gadabı kastedilemez tabi bunların her ne kadar ilah tasavvuru ve Allah tasavvuru farklı olsa da bu manada benim örneğim örtüşüyor paylaşıyorum Darun Nedvede yine bir karar alınır Kabe onarılacaktır Velid bin Mughire Mekke müşriklerini ve Mekke halkını toplar bir konuşma yapar Der ki darun nedvede alınan karar itibariyle Kabe onarılacaktır. Bundan dolayı da siz halkımızın bağışına ne yapılmıştır? Müracaat edilmiştir. Bağış yapılacak ki Kabe onarılsın. Dikkat edin. Hayır yani onların nazarında Kabe şereflidir, onurludur ve oranın tadilatı onlar açısından iyi bir iştir. Mukayyesesini siz yapın. İyi bir iştir. Velid bin Mughire ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah diyor ki ey halk Mekke halkı sakın ola diyor Kabe'nin onarımı için bağış yapacağınız para diyor faizden kazandığınız para olmasın. Kumardan kazandığınız para olmasın. Tefecilikten kazandığınız para olmasın. Dolandıcılıktan kazandığınız para olmasın. Ya diyor zevcelerinizin mehrinden getirin ya da babanızdan kalan mirastan. Diyor ki yapacağınız ile pislik bulaştırmayın. Velid bin Mughira. Ben değil mi bu sözün sahibi? Düşünebiliyor musunuz? Az önce kurban örneğinden bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü diyor o paralara diyor pislik karışmıştır diyor o bin Subhanallah. Dolayısıyla biz gelelim bize. Buradan ne gibi bir ders çıkardık? Eğer ki biz bir yönden bir taraftan Allah azze ve celle'nin sevgisini istiyorsak, rızasını istiyorsak Diğer taraftan gadabını isteyemeyiz. Bu da neyle oluyor? Şerî hükümler arasında ayırdım yaparken oluyor. Kurban keserek Allah'ın rızasını arzu ederken faiz yiyerek Allah azza ve Celle'nin gadabını üzerine çekiyorsun. Bulaştırma ya. Allah'ın rızasına, Allah'ın sevgisine pislik bulaştırma. Yine konuyu çalışırken, etüt ederken burada birkaç hocamla bunu paylaşmıştım evvelinde. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz dostlar? Bu daha da acayibinize gidecek inanıyorum. Çok daha ilginç bir örnek diyeceksiniz ki bu noktaya kadar geldi mi? Vallahi geldi. Söylüyorum inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu da Dabi'de Devlet Bankası dikkat edin ki konumuz namazla alakalı ya bağlıyorum. Ebu Dabi'de devlete bağlı bir banka hizmet sunmak kastıyla ne çıkardı biliyor musunuz? Kredi kartının üzerine yerleştirilmiş kıbleyi bulmak için pusula. Subhanallah. Tekrar söyleyeyim. Kredi kartı hizmet için kredi kartı çıkartıyor. Kredi kartı banka ve bunun üzerinde de Cebinde taşınması kolay ya. Kıbleler de kolay bulunsun diye, kıble tayin neden bir pusula yerleştiriyor. Ne dersiniz buna ya? Subhanallah. Ben bir şeyle söyleyeyim mi? Nasıl bir tenakuzdur ya? Sen, bir Müslümana, gittiği yerde kıbleyi bilmiyorsa, ''Lebeyk Allahümme lebbeyk'' diyeceğinde, lebbeyk'' diyeceğinde, hangi tarafa döneceğini bilmiyorsa, Allah Azza ve Celle'nin huzuru ilahine duracağında, Allahu Ekber diyeceğinde, Allah'ım senden başka yoktur, büyük yoktur, en büyük sensin diyeceğinde, kolaylık olsun diye, kıble-i tayin eden bir pusula koyuyorsun, aynı zamanda da, bunu yaptığında, hizmet olarak sunduğunda bir Müslümanın eline, kılıç veriyorsun demir veriyorsun ki Allah'a ve Resulüne savaş açsın doğru mu nasıl bir çelişki subhanallah Allah aşkına siz bana yardımcı olun ben mi anlamakta zorlanıyorum Allah Azza ve Celle'nin huzuruna emri olduğu için namaza durmak isteyen bir Müslümana yardım olsun kolaylık olsun diye kıbleyi gösteren pusulayı Allah'a ve Resulüne savaş açan bir şeyin üzerine koyuyor ya sana bu yetkiyi kim verdi namazla alakalı Allah Azze ve Celle'nin emrine kulak verirken diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin gadabına müstehak olma işini hakkını sana kim verdi şehri hükümler arasında böyle bir ayırdım yapma yetkisini sana kim verdi kim nasıl bir çelişki ya namaz kılmak için yönünü bulsun Rabbine dönsün diye bir kolaylık sağlarken kendisine yöneldiği Rabbi faizle alakalı hüküm belirtmedi mi? Feazenu bi harbi min Allah'ı ve Resul'i demedi mi? He? Savaş açmış olurlar Allah'a ve Resul'ü ne diyor ayette Bakara suresinde Allah? Bu nasıl yaman çelişki ya? Orayla alakalı Allah'ın emrine lebeyk ama bu tarafla alakalı emrine ise lebbeyk yok. Allah böyle bir kulluktan razı değil. Bizim şer'i hükümler arasında böyle bir ayırdım yapma hakkımız söz konusu değil. Namazın üzerinden bunu anlatmaya çalıştım. Namaz değerli olduğu kadar Allah Azze ve Celle'nin bizleri için yüklediği diğer emirler ve yasaklar da o kadar değerlidir, kıymetlidir dostlar. Aynı zamanda aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hemen paylaşayım inşallah. Yine bir tutarsızlığı anlatmak adına. Türkiye tarihinde şu anda bizi idare eden yöneticiler ve geçmişteki yöneticilerden bazıları biliyorsunuz ya umre ibadeti ya da haç ibadeti için kutsal bedelere gitmişlerdir. Doğru mu? Giden yöneticilerimiz var mı? Var. Bizi yöneten idare edenlerden Geçmişte olduğu gibi şu anda mevcut yöneticilerden de Kabe'ye gidenler var mı? Var. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yapmış bu tür yöneticiler Kabe'ye haç ibadetini yerine getirmek için gitmiştir. Umre ziyareti için gitmiştir. Hatta bir tanesini daha söyleyeceğim çok ilgincinize gidecek. Bu tür Türkiye'de darbe yapmış generalden umre ziyareti yapan vardır. Şimdi nereye geleceğim biliyor musunuz kardeşler? Hac tavafında, umre tavafında, mübarek beldede ve topraklarda ne denir? Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk denir. Az önce ifade ettiğim Ben senin huzuruna geldim ya Rabbi demektir. Doğru mu dostlar? Emret Allah'ım, emret demektir. Buyruk senindir Allah'ım demektir Lebbeyk. Bu yöneticiler orada tavaf ederken gördük mü? Gördük. Sosyal medyada bunun resimleri, videoları paylaşıldı mı? Paylaşıldı. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek Allah Azza ve Celle'nin beytini tavaf ettiklerine şahit olduk mu? Olduk. Ben de diyorum ki mübarek bu nasıl bir yaman çelişki? Allah Azza ve Celle'nin beldesinde, beytinde, Kabe'sinde emret Allah'ım emret derken sen evine döndüğün vakit Allah'ım senin emirlerinle benim işim olmaz demek nasıl bir tenakuzdur birisi bana bunu izah etsin. Nedir bu? Nedir? Subhanallah. Lebeik Allahumme lebeik, emir senindir Allah'ım demektir. El alel halqu vel emru tebarakallahu rabbul alamin demektir. Yönetmek de senin işin, yaratmak da senin işin Allah'ım. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلٰهُنْ وَفِي الْأَرْضِ O gökte de ilahtır, yerde de ilahtır demektir. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Sen bunu orada deklara ediyorsun da, döndüğünde memleketine Allah azza ve Celle'nin emirlerini benim hayatımdan niye kovuyorsun? Demokrasinin havariliğini niye yapıyorsun? Niye orada Lebbeyk diyorsun da burada Lebbeyk demiyorsun? Doğru mu kardeşler? Ben de huzurlarınızda Rabbimin müsaadesiyle onlara diyorum ki Ey yöneticiler! Ey orada lebeyk, lebeyk deyip de burada demokrasiyi meşrulaştırmaya çalışan alimler sesleniyorum lebbeykinizle çelişmeyin! Lebbeykinizle çelişkiye düşmeyin! Ki Allah sizden yavmül kıyamede o lebbeykin hesabını soracaktır. Hem emret Allah'ım emret diyeceksin. Evine döndüğünde de Allah'ım senin emirlerini ben hayattan kovmanın mücadelesini veriyorum diyeceksin. Huzurlarınızda sesleniyorum. Nida ediyorum. Diyorum ki bunu yapanlar eğer yöneticilerse, alimlerse, ilim sahipleri ise diyorum ki lebbeykinizle çelişmeyin. Lebbeyk Allahumme lebbeykinizle sahip çıkın. Bu nasıl bir yaman çelişki ya? Emret Allahım, emret. Bu tarafta da zina meşru. <gülüyor> Allah bak var. Her bir kilometrede içki satılıyor. Neyle izah edeceksin bunu? Tavaf ederken lebeik Allahumme lebeik. Bu hayatta yaşadığımız şu düzenlemede ise beşer. Lebeik, beşer lebeik Böyle bir şey mi ya? Yani? Onun için diyorum ki bu konuyla alakalı olarak her şeyde bize usve-i hasane güzel örnek olmuş. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam biraz onun lebbeyki bize örnek olsun. Mevcut bahsettiğim mezkur yöneticilere, alimlere Resulullah'ın lebbeyki örnek olsun. Resulullah da lebbeyk dedi doğru mu? Resulullah aleyhissalatu vesselam lebbeykini örnek almaya Allah cümlemize nasip etsin. Amin dostlar. Vallahi Resulullah da onlar gibi hacca giden, umre ziyaretinde yapan kardeşlerimiz gibi Resulullah da lebbeyk dedi. Makamı İbrahim'de Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durdu namaz kıldı Resulullah aleyhissalatu vesselam. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Geldi müşrikler dedi ki gel bu lebbeyk'i biraz kırışalım he. Biraz sen yönet, biraz biz yönetelim dediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Tabir yerindeyse söylüyorum. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın lebbeykini sorguladı müşrikler. Taviz vermesini istedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ne dedi Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onca baskıya rağmen, zaruret ha? Söylüyorum. Onca sıkıntıya rağmen, tekliflere rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bize el ardında durmayı öğretircesine dedi ki Etesmauni ya me'şara Kureyş vellezî nefsi biyedihi laqad ji'tukum bi'z-zebh Beni iyi dinleyin ey Kureyş topluluğu nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki boğazlanmak pahasına gönderildim. Lebeyk öğreneceksek Resulullah'tan öğreneceğiz. Lebbeyk ile çelişkiye düşmeyen Resulullah bize örnek olmalı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için orada Lebbeyk. Burada Lebbeyk olmazsa olmaz. Bize şerif hükümler arasında böyle bir ayırdım yapma hakkını kimse vermedi. Ki kulluk da Allah'ın razı olduğu kulluk da buradan geçmez dostlar. Oldum. Allah bizi istikametten ayırmasın. Şimdi dostlar bu namazın üzerinden şeri hükümler arasında ayırdım yapma hakkımızın olmadığını ifade ettikten sonra namazın önemi ve ile alakalı inşallahı rahmen bir şeyler paylaşıp sohbetimle nihayete edinmek istiyorum. Dediğim gibi namaz önemli ve bununla alakalı deliller malum ve ben bu konuyla alakalı delillerin ayrıntılarına girmek istemiyorum. Allah azze ve celle ayet-i kerimelerinde akımın diyor namazı kılınız diyor ve biz Kur'an'da yine mevcut ayetlerden, kariinlerden hareketle. Ma salakum fi saker, "Kalı, lmn kum in Sizi Sakara sürükleyen nedir? Sorulduğunda ne dediler? Biz namaz kılıcılar değildik. Dolayısıyla biz namazın farz olduğunu anlıyoruz. Yine sahih bir hadiste Cibril hadisi vardır ya meşhur dostlar. Hani size Cibril geldi de dininizi öğretti diyor ya bu ve diğer rivayetlerde, hadis kitaplarında. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam nedir diye sorulduğunda bu hadisini içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı ikam etmektir ifadesini zikretmiştir. Hadis. Hadisi zikretmiyorum. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bize namazın üzerimize bir zorunluluk olduğunu biz hadislerden de öğreniyoruz. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl namaz kılındığını da gösterdi. Doğru mu? Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz o şekilde namaz kılınız dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa sen Kur'an'ı aç salat kelimesi duaymış ya ben oturduğum yerden de günde beş defa dua yapsam namazda oluyormuş demek Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini devre dıraşı bırakmak art niyeti taşıyanların işidir. Şimdi ben dediğim gibi hadisler ile ayetlerle namazın tafsilatına girmeyi amaçlamıyorum neyi konuşmak istiyorum dostlar namaz şer'i hükümlerdendir ve biz maalesef namazla alakalı olarak da yeterli fıkha ve bilgiye sahip değiliz sadece bunu hatırlatmak istedim dostlar cemaatle namaz kıldığınızda mutlaka şahit olmuşsunuzdur cemaatle namaza durmuşsunuzdur Birisi sonradan yetişmiştir ama rekat veya bir ya da iki rekat kaçırmasına rağmen sizinle birlikte selam vermiştir. Yaşadığınız mı böyle bir olay? Çok. Bu neyin alametidir? O kardeşimizin namaz fıkhını bilmiyor olmasını alametidir. Benim de üzülerek ifade etmeye çalıştığım şu. Dostlar diyorum ki şer'i hükümleri öğrenmek için yeterli gayreti ve kaygıyı taşıyor muyuz? Sadece bunu hatırlatmak istedim. Ayetin ve tefsir dersimizin bu kısmında burayı hatırlatmak istedim. Şer'i hükümleri öğrenmekle alakalı olarak, namaz ahkamıyla alakalı olarak, şer'i hükümleri öğrenmekle alakalı olarak ne kadar gayretliyiz? Herkes bu soruyu istirham ediyorum. Beş saniye size vereyim. Bu soruyu kendisine sorsun. Ardından da cevabını kendisi versin. Çünkü biz, Allah'ı memnun etmek istiyorsak bu ancak şer'i hükümleri yerine getirmekle mümkündür. Namaz da bunlardan bir tanesidir. Namaz dinin direğidir. Namaz ehemmiyetli bir farzdır. Ama biz bu alanda bile kamil değiliz. Namazda bile çok eksiklerimiz var. Ve daha da ötesini söyleyeyim mi? Burada birçok kardeşimizin evladı var doğru mu? Çocukları var büyüyorlar Onlara Şer'i hükümleri öğretmek Konusunda ne kadar kaygılıyız Bunu hatırlatmak istedim Namaz konusunda onların Üzerine ne kadar titriyoruz Allah şuna Söyleyin Ötesini söyleyeyim mi Sportif faaliyetler Sosyal aktiviteler Ne bileyim okuldaki derslerinin Üzerinde durduğumuz Kadar evladım Bugün ikindini kıldın mı Akşam namazını eda ettin mi kaygısını taşıyor muyuz? Vallahi taşımıyoruz. Taşıyor muyuz dostlar? Hayır. Daha da ötesini söyleyeyim mi yine? Hep ötesini söylüyorum. Çocuğunuz eve zayıf getirdiğinde ona gadaplandığınız kadar geçirdiği bir vakit namaza gadaplanabiliyor muyuz? Gadaplanamıyorsak hüsrandayız ziyandayız vallahi. Okul derslerini takip ettiğimiz kadar vakit namazlarını nasıl eda ediyor? Tahiyyatuna oturuyor mu? Teşehüdüne oturuyor mu? Kıyamını kıraatını yapıyor mu? Çocuklarımızın üzerinde titriyor muyuz? Şer'i hükümleri öğrenmesi için onlara yol açıyor muyuz? Daha doğrusu tek bir soru soruyorum. Özelde namaz genelde şer'i hükümleri öğrenme konusunda nasıl duyarlı bir babayız anneyiz herkes kendi kalbine sorsun hassas olmak lazım kaygılı olmak lazım dinini öğretecek birileri bulduğumuz zaman emanet etmek lazım şer'i hükmü namazı çocuklarımıza öğretmek lazım bu kaygıyla sabah akşam kaygılanmak lazım dostlar vallahi yoksa hüsran Resulullah aleyhissalatu vesselama Kundakta bir çocuk getiriliyor. Diyor ki ya Resulallah bunu sen terbiye etsen, buna sen göz kulak olsan, namazını, abdesini, dinini buna sen öğretsen. Kundakta bir çocuk subhanallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. O bebeğin babasına diyor ki çok geç kaldın. Çocuk ana rahminde büyür diyor. Büyüyor çocuklarımız. Çocuklarımızın namazına dikkat edeceğiz. Rabbic'alni mukîmıssalâti ve min zurriyetî. Rabbena ve Çocuklarımızın namaz ehli olmasını istiyorsak, namazı ikame eden, şer'i hükümleri ikame eden nesil ve zürriyet istiyorsak üzerinde kaygılanacağız dostlar. Doğru mu? Eyvallah. Şu misal tebessüm edelim biraz. Yörük ağası varmış. Yürüklerin özelliği nedir? Konar göçerler. Bir yerde obayı kururlar, kurarlar, yerleşirler. Ne bileyim aradan belli bir zaman geçince artık hava şartları değiştiği zaman daha uygun ve müsait bir yere giderler. Ben bunu anlatırken anneler, babalar önce nefsime söylüyorum çocuklarımızın üzerinden namazı ve İslami ilimleri öğretme konusunda kaygılı ve hassas olacağız inşallah. Fırsatları değerlendireceğiz yarın çok geç olabilir tamam inşallah yörük ağası emir vermiş demiş ki ahali iki gün sonra güneşin doğuşuyla birlikte kafilemiz hareket edecektir hazırlıklarınızı yapınız peki orada dışarıda ayaklarken yörük ağası bir tane uzaktan yaşlı bir amca görmüş saç sakalı ağırmış böyle mueddep yürümesi vesaire vesaire böyle bir vakar var o Zatı ı Muhteremin üzerinde onu görmüş. Amca bir bakar mısın demiş. Yürük ağası ya. Aa, Söz sahibi. Amca bakar mısın demiş. Buyur evladım demiş. Kimsin sen demiş ya. Ben aylardır burada oba kurdum. Buradaki, köydeki, etraftaki insanların hepsini tanırım. Ama seni ilk defa görüyorum demiş. Sen kimsin? Demiş ya sen beni belki duymadın bilmiyorsun ama ben burada herkes tanır. İşte ben molla filan demiş. Alim filan. Nasıl demiş ya. Şu dağın yamacında oturuyorum. Beni daha uzak beldelerden bile ilim tedris etmeye gelirler bana. Benim adım Molla filan demiş. Yörük ağası biraz da ters bir adammış. Hemen sinirlenmiş. Demiş nasıl olur? Nasıl olur da ilk önce nefsine kızıyor. Ben senin gibi birisi hemen yanı başımda duracak. Ben kıymet bilmeyeceğim. Haberim olmayacak. Sonra da der ki senin de hiç buraya uğramak işine gelmedi belki der oğlunu çağırır der ki gel 10 yaşında oğlu vardır yörük ağasının bizim Molla hocaya der ki bak Molla hoca yarın güneşin doğuşuyla birlikte benim kafilem hareket edecek madem ben seni geç buldum oğluma cenneti hazırlayacaksın oğluma ilim vereceksin sana sabahın güneşinin doğuşuna kadar vakit var geldiğinde Fıkhı bilmiş olacak Hadisi bilmiş olacak Namazını ikmal edecek Bir eksiklik görmek istemiyorum Mümkün bu mümkün değil Ya Molla demiş ki Ya bu mümkün değil demiş ağam Ben yıllarımı verdim bu kadar ancak ilme sahip olabildim Ben sabahın doğuşuna kadar bir günde 24 saatta evladına ne verebilirim Bilmem demiş Onu bana gözükmeden önce bilecektin söyleyecektin Götür çocuğumu sabah doğuşuna kadar ilme boğ gel demiş İlim yükle Hassas baba kaygılı baba bu fırsatı kaçırmak istemiyor Yörük Ası. Hoca yapacak bir şey yok. Molla bizim hoca götürmüş çocuğu. Düşünmüş, taşınmış. Ne anla? Namazın içiyle dışındaki şartları anlatmaya kalksa sabaha yetişmez. Tefsir dese, usul dese, fıkıh dese olmaz. Demiş ki biz en iyisi şöyle yapalım. Demiş ki oğlum say. Buna ulum İslam diyoruz ya. İslami ilimleri öğretsem demiş en azından hayırlı olur. Say oğlum tefsir, tefsir. Hadis, hadis. Usul, usul. Fıkı, fıkı. Say oğlum bir daha saydırmış. Usul, tefsir, hadis, kelam, fıkı. Say oğlum bir daha saymış. Sabah güneşin doğuşuyla çocuk kapıdan çıkmış. Koştur, koştur. Güneş doğmadan önce varacak ya babasının yanına. İlim yükle dedi ya babası. Koştur, koştur. Babasına doğru Varırken, yoldayken aynı zamanda unutmayayım diye tekrar ediyormuş hadis tefsir fıkı usul hadis tefsir fıkı babasının yanına varmış ama soluk soluğa nefes alıp veriyor zor nefes alıp veriyor oğlum anlat bakalım molla hoca sana ne öğretti ne yükledi sana tabi yolda gelirken hadis tefsir hepsi gitmiş aklında bir fıkı kalmış zaten zor nefes alıp veriyor fıkı diyormuş zaten zor nefes alıp veriyor aklında başka bir şey kalmamış fıkı diyormuş ...olum ne öğretti fıkı? ...ya hoca demiş... ...Allah senin iliğini versin... ...ilim yükle dediysek demiş... ...boğacak kadar mı dedik ya demiş... ...daştı demiş ya... ...bu kadar da olmaz ki demiş... ...halbuki çocuk sadece... ...hepsini unutmayın bir fıkı kalmış ama soluk soluğa kalınca... ...ilme boğdu zannetmiş... ...niye anlattım ebeveynler... ...önce nefsime söylüyorum... ...ilk fırsatta... ...çünkü hayat çok çabuk... ...zaman çok çabuk gidiyor... İlk fırsatta çocuklarımızı şer'i hükümler ve özelde de namaz üzerine yetiştireceğiz. İnşallahı rahman. Bunu sizlerle hatırlatmak istedim. Namaz bizim için çok önemli. Namazı önemsiyoruz. Namazı basite almıyoruz. Çünkü bu Allah azza ve Celle'nin huzuruna durmak, Allah azza ve Celle'ye iltica etmek ve konuşmaktır. Doğru mu kardeşler? Titiz olacağız. Namaza önem vereceğiz. Evlatlarımızın da namaza önem vermelerini sağlayacağız. Sahabelerin namazı ne boyuta ciddiye aldıklarını vermek, örnek vermek adına söylüyorum. Tabi bu cemaatle kılınan namaza belki bir örnek ama Sahabeler sadece 27 kat sevabı olan böyle bir ibadete, namaza, cemaatle namaza verdikleri ehemmiyete bakın. Müstakil bir namaz onların nazarında ne kadar önemli olsa gerek. Sahabenin bir tanesi bu konuyla alakalı farklı rivayetler var ama zayıflığıyla güçlülüğüyle alakalı ben yine de inşallah örnek olması bakımından anlatıyorum. Sahabenin bir tanesi namaza yetişmek üzere eve çıkar, evden çıkar özür diliyorum. Mescide koşar içeri girer selam verir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hemen sorar oradakileri. Farzı kıldınız mı? De ki kıldık. Ya başka bir namaz olmasın bu farzı kıldınız mı? Ya farzı kıldık <gülüyor> ne kılacağız? Namazı eda ettik. Sahabe ravi diyor ki o aktaran o diyor öyle bir ah çekti ki tüh ya deriz ya kaçan çok önemli bonuslara hep böyle deriz biz. Kampanyayı kaçırdığımız zaman genelde söyleriz. Yahut da çok önemli bulduğumuz bir şey kaçırdığımız zaman söyleriz. Ah ah kaçtı bu fırsat ya deriz ya teşbih dağıtı olmazdı. Sahabenin ağzından aynen bu ifade çıkıyor. Diyor ki ah ah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la cemaatle namazı kaçırdım. Bunu hassasiyeti anlatmak adına paylaşıyorum. O Ah çekti ya, hemen yanı başında oturan sahabe, omuzunun üstünden ah çeken sahabeye bakar, der ki kardeş, ver bana o ahını, vereyim sana namazın sevabını demiş. O kadar ah çektin ki, belli ki namazı önemsedin, belli ki cemaatı önemsedin, ki bu cemaatle namaz Nedir? menduptur. Sevabı olan bir iştir. Dolayısıyla namaza ziyadesiyle önem vermek gerekir dostlar. Selman bin Farisi anlatıyor. Ebu Osman'la birlikte diyor ki ağacın altında oturuyorduk. Selman bin Farisi ayağa kalkmış, ağaç dallarını sallamaya başlamış. Yapraklar böyle patır patır dökülüyor. Ebu Osman'dan hiçbir hiç bir ses yok. Selman radiyallahu an demiş ki Ebu Osman Sormayacak mısın? Ben bu ağacın dallarını ve yapraklarını niye salladım? Diyor ki soracağım. Da demeden Selman bin Farisi diyor ki radıyallahu anh, diyor ki senden önce ben anlatayım. Bir gün diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamla ağacın altında oturuyorduk. Resulullah ayağa kalktı. Ağacı salladı, yapraklar döküldü. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki Selman Sormayacak mısın ağacı niye salladım? Soruyorum ya Resulullah ağacı niye salladın? Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki ve bunu da Selman bin Farisi Ebu Osman anlatıyor. Diyor ki şu dökülen yaprakları gördün mü Selman? Gördüm ya Rasulallah. Bu dökülen yaprakları gördüysen iyi dinle Selman. Eğer ki bir kişi abdest alır. Allah azza ve celle'nin emri olduğu için Huzuruna günde beş defa durursa şu ağacın yapraklarını döktüğü gibi Allah o kimsenin günahlarını serpiştirecektir. Hiçbir günah bırakmayacaktır. Eğer ki abdest alsın Allah'ın huzuruna dursun günde beş defa Allah bu ağacın yaprakları nasıl döküldüyse günahlarını öyle dökecektir. Allah bizim günahlarımızı temizlesin. Namaza gereken önemi göstermeyi nasip etsin inşallah. rahman. Namaz önemliydi sahabeler için. Hubeyb radıyallahu anhı ben bu mikrofonlar aracılığıyla anlattım. İlk tefsir derslerine rast gelir açıp dinleyebilirsiniz. Ama farklı bir yönünü anlattım Hubeyb'in. Onu esir aldılar sordu müşrikler. Dediler ki Resulullah senin yerinde olsun ister misin? Ne dedi Hubeyb? Vallahi La erda en yusaba Muhammedin bi şevketin ve an esalim bi ehli. Resulullah benim yerimde olacak ha. Ben ve ehlim selamette olsam Resul ve Vesselam'ın ayağına bir diken patsa vallahi razı gelmem. Hubeyb'in cevabı bu. Kararlılıkla, vakarla söylemiş olduğu bu cevabın üzerine müşrikler son dileğini dile seni öldüreceğiz deyince müsaade edin. Son defa Rabbimle buluşayım da namaz kılayım. Allah'a Sonrasında selam verdikten sonra Hubeyb'in cevabını söyleyeyim mi size? Diyor ki vallahi Hubeyb korkak bir adamdı demenizden korktuğum için. Çünkü ben öyle bir adam değilim. Ben ürkek bir adam değilim. Kaçan, göçen, korkak bir adam asla değilim. Böyle demenizden endişe ettiğim için namazı kısa tuttum. Aksi takdirde selam veresim gelmedi. Sonra ne dedi biliyor musunuz? "Velaste ubeleyhina uktalu muslimen ala ayi jam kan fi'llahi masra'i." Öldürün. Nerede olursam olayım öldürün. Hiçbir ehemmiyeti yok. Eğer ki öldürülüşümün gayesi Allah'sa gerisi gam değil. Sahabenin nazarında namaz bu kadar önemliydi dostlar. Rabbim bize anlamak nasip etsin namazı hakiki manada idrak edebilmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim cümlemizin taksiratını affa mağfret eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.